ve imam elbani rahimehullah bir ders bir derse esnasında bir meseleyi anlatıyor. Diyor ki bir gün diyor Hizb ut-Tahrir'den bir kişiyle diyor dersimize gelmişti. Ders bittikten sonra sorular sormaya başladı ve orada diyor bu sorular soru cevap soru cevap derken tartışmaya girildi yani. Ve diyor ki dedim ki senin mezhebin nedir? dedi ki diyor İslam dedi ki ben senin mezhebini sormadım şey dinini sormadım ki ben diyorum ki sana senin mezhebin nedir sen diyorsun ki İslam İslam mezheb değildir İslam dindir yok diyor El İslam yekfi ya şeyh kelime-i İslam tekfinen limaze tufarraq limaze nuferruq beyne'l el İslam huve l-umma, ümme dinu'l insaniyyet din Tamam mı? Niçin diyor sen Müslümanların arasında tefrika yapıyorsun. İslam bütün ümmetin veyahut bütün insanlığın dinidir. O zaman Müslüman kimliğini söylemek yeterlidir diyor. Şeyh diyor ki hayır yeterli değildir. Olur mu diyor. Niye olmaz olmasın diyor. O zaman ikinci soruyu sorayım diyor sana. Senin mezhebin nedir? Diyor ki mezhebi el-İslam. Yani Lime da tegul hakele? lak, ma kult li al-islam. Wal ane esalek, ma hva medhebek tegul li el-islami. Yani, yani sen hem dini mezheb yaptun veyahut da mezhebi din yaptun. Her ikisi de yanlıştır, diyor. Peki, hadi, üçüncü soru sorayım, diyor. Seninle beraber gelelim. Sen nasıl bir muslimansın? Rafizi bir musliman mısın? Dürzi bir musliman mısın? Musayri bir Müslüman mısın? Harici bir Müslüman mısın? Sayyor ona böyle. Sen şu bunlardan hangisindensin? diyor dedi ki yok. Bir Rafizi değilim, ben Harici değilim, ben filan değilim. Ne olsun. Bunlar hepsi Müslümanız diyorlar. Bütün bunlar diye sorduğun zaman sen nesin? Elhamdülillah. Ana Müslimun. Veya da Elhamdülillah ben Müslümanım. Bu mesele, bu tartışma çok uzundur böyle çok vaktimızı alır buradan demek istediğim şuslüman Müslümanın mezhebi Kur'an sünnet ashabın anlayışına uygun olması gerekiyor ve hariciler bu saydığımız fırkalar yani sat veselen bir hadiste söylediği gibi diyor ki gelecekte benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak 72'si cehennemde birisi cennettedir Demek ki bu tu fırkalar hepsi Yani bazıları ille de bütün bunlar hepsi ille de ebediyen cehennemde kalacak diye bir kaide yok. Bazıları ebediyen cehennemde kalabilir. Bazıları cehennemde azaplarını gördükten sonra çıkabilirler. Ama bunlar yani bu fırkaların için oluştular? Çünkü bu fırkalar, bu fırkalar bu dini ashabın anlayışına uygun bir şekilde almadıkları için işte bu tür tefrikaya düştüler. Eğer ashabın anlayışını göz önünde bulundurmuş olsalardı bu tefrikalar ortada, ortaya çıkmayacaktı. Ve bizzat bu fırkalar ne zaman çıktı? Osman ve Ali bin Ebi Talib döneminde baş gösterdi. Ve Osman öldürüldü. Bunlar mı yani namaz kılan, oruç tutan, Kur'an ve sünneti tahkimine takkı tahkimine çağıran şahsılar öldürdüler Osman'ı. Ve o Ali. Ona karşı savaş açtılar. Ve ona sen kafirsin dediler ve en sonda öldürdüler onu. Üsmani öldürdükleri gibi onu da öldürdüler. Bunlar ibadete en çok önem veren insanlar elleri aynen deve devenin ayakları gibi olmuş şu anları deve ayakları gibi olmuş namaz kılak kıla kıla kıla haramlardan sakına sakına sakına haramlardan yani tam manasıyla sakınıyorlar onun için günahlardan dolayı insanları tekfir ettiler tamam mı ancak her ne kadar bu ibadeti bu ibadetlere önem veriyorlarsa da Doğrusu hak yoldan saptılar. Niçin? Çünkü bu dine bu dine ashabın anlayışına uygun bir şekilde yanaşmadılar. Dolayısıyla ashabın anlayışı önemlidir. Ashabın anlayışına uygun bir şekilde bir ilim talebesi yola çıkmak istediği zaman hareket etmezse kendisi başkası kendisi dışında herkesi tekfir edecek. Veyahut da hep herkesi tefsik edecek. Veyahut da hep herkesi tebdi edecek. طيب هذا والله عالم وصلى الله وسلم وبارك عن نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الجمعين